Selam, namaz, namazın sonunda selam verirken lafız mıdır? Aslında olan hareket midir? Şimdi namazın sonunda selamla çıkmak gerekir. Hı hı. Niye? Çünkü namaza nasıl ki Allahu Ekber iftah tekbir tekbiriyle giriyor isek, çıkarken de Esselamu aleyküm diyerek namazdan ne yaparız? Çıkarız. Namazdan evet. çıkarız. Dolayısıyla bir kişi sağa veya sola baktığı vakitte namazdan ne yapmaz? Çıkmış. Olmaz. Ancak hı hı. lüzumsuz yere bakmış ise mekruh bir fiil işlemiş olur. Nitekim mesela bırakın selam birinci rekatı kılarken bir şey dikkatinizi çekti. Şöyle baş, başınızı çevirdiniz. Göğsünüz kıblede kalmak şartıyla sağa çevirdiniz veya sola çevirdiniz veya önünüze baktınız. Önünüze baktınız. Önünüzdeki manzarayı evet. seyrediyorsunuz. Bu alabilirsiniz, namazdan alabilirsiniz. çıkmış olur muyuz? Hayır. Hı hı. Gereksiz bir iş yaptığımızdan dolayı mekruh iş işlemişizdir. Ama namazımıza devam ederiz. Dolayısıyla tahiyyat okuduktan sonra tahiyyat okuduktan sonra salatü selam okuruz. Ondan sonra duamızı yaparız. Esselamu aleyküm diyerek ne yaparız? Namazdan çıkarız. Burada lafız önemlidir. Ancak bu ihtilaflıdır. Esselamu aleykümle mi çıkarız? Ve aleyküm selamla mı çıkarız? Bu farklı bir şeydir. Ama netice itibari lafız şarttır.